Neyse merhaba 95.0 Açık Radyo'da Kamda Damla Özler ve Ravuk Ösemen'le birliktesiniz. Bu haftadan itibaren önümüzdeki ay boyunca Kamda Stockholm 50'nin Ulusal Danışma National Consultancy sürecine bağlanacağız. Aslında bakarsanız biraz bilmeyen dinleyicilerimiz için bilgi verelim. Stockholm 50 toplantısı Haziran ayında yapılacak ve bu ay ülkelerin ulusal katkıları da sunulacak. Bu ulusal katkı sürecini bir danışmanlık süreciyle, bir istişare süreciyle Türkiye'de UNDP Türkiye götürüyor ve aslında temel olarak iklime değen herkese ki bu hepimiz demek, herkese belli başlı sorular sorarak ulusların katkısını almayı hedefleyen bir katılımcı ve ortaklaşmacı bir süreç planlanıyor. E biz de diğerkem olarak sosyal fayda üzerine konuşuyorsak bu sürece bir gane kalamazdık dedik ve biz de benzer soruları soralım bakalım ne cevaplar alacağız dedik ve ilk programda doğal olarak Yeşiller Partisi es sözcüsü Koray Doğal Urbalı'ya bağlanıyoruz Koray hoş geldin Rauf sen hoş, hoş geldin hoş ve... bulduk Damla hoş bulduk, Rauf. Rauf ilk sözü sana atayım mı Koray'a sorularımızı soralım ve biraz da istişareyi burada açmış olalım ne dersin? İklim üzerine çalışan ya da yeşil politika üzerine çalışan herhangi birisinin aslında en önemli dertlerinden bir tanesini soru olarak yönelteceğim Koray sana. Türkiye yani içinde yaşadığımız ülke daha sağlıklı yaşanabilir bir gezegen için eyleme geçecek. Pek geçebilecekmiş gibi, geçecekmiş gibi davranmıyor sanki. Biz böyle uzaktan bakınca böyle görüyor insanlar. Bir de yani eyleme geçecekse ya da geçmeyecekse nasıl desteklenebilir? Bu ne tür politikalarla eyleme geçmeye davet edebiliriz memleketimizi? Şöyle başlayayım aslında senin yorumunla birlikte çok geçecek gibi gözükmüyor diyorsun ya. Hem öyle, daha da kötü bir adım Geçtiklerini zannediyorlar bir de. Yani e, daha sağlıklı bir gelecek için bir eyleme geçtiklerini, daha işte yeşil bir dünya için, daha iklim değişikliğine karşı, iklim krizine karşı mücadele eden bir dünya için de eyleme geçtiğini zannediyor Türkiye. Bir de böyle bir sıkıntı var. Yani aslında istatistikle savaşıyor e, Türkiye. Ve bahsettiğim istatistikler de işte karbon emisyon istatistikleri, işte ormansızlaşma istatistikleri, e, işte yeşil alanların... Şehirler içindeki oranlarının istatistikleri. Türkiye bunlarla savaşıyor ve bunlara karşı göz göre göre aslında eyleme geçtiğini söylüyor. Savaşıyor Çünkü, derken neyi kastediyorsun? Yani var olanın tam tersini ifade ediyor. Yani Türkiye'nin emisyonları artıyor mesela. Türkiye ormansızlaşıyor fakat Birleşmiş Milletler'in herhangi bir toplantısında veya herhangi bir işte bakanlığın... E, çıkardığı bro broşüre bakarsanız, onu okursanız, şunu görüyorsunuz: Türkiye orman rezervini arttırıyor, Türkiye emisyonlarını düşürüyor, Türkiye daha işte geleceğe dair adımlar atıyor falan filan. Bunları yazdıklarını görüyorsunuz. Fakat iş istatistiğe geldiğinde bunun böyle olmadığını görüyorsunuz. Yani aslına bakarsa, ya ben derken biraz aslında ki var e, söylemeye çalıştım. E, <gülüyor> gerçeklerle oynuyor diyeyim. Hadi da yine ki var olayım. Şimdi şey yapmayalım. E, As, e, ne diyeyim doğrudan karşımıza almıyorum bakanlığı yani daha sonra zaten belki başka sorularda e, yeterince alırız. E, böyle bir durum var. Yani Türkiye sağlıklı bir gez gezegen için eyleme geçecek mi? Geçmiyor ama geçmek zorunda. Çünkü Türkiye evet ekonomisi giderek kötüleşen bir ülke olmasına rağmen e, büyük bir ülke kalabalık bir nüfus ve Türkiye'nin eyleme geçmemesi demek aslında iklim krizine karşı önemli bir e, mücadele figürünün de eyleme geçmemesi demek. Türkiye bu yüzden bir şekilde eyleme geçmeli. Türkiye'yi yönetenler, hükümet nasıl eyleme geçiyor dersek orada şunu görüyoruz. Ucunda para varsa o parayı almak için bir şeyler yapıyorlar. Ucunda e, işte fonlar varsa, ucunda ne bileyim hibeler varsa bunu almak için bir şeyler yapıyorlar. Aldıktan sonra da işte kullanıyorlar, kullanmıyorlar biraz. Şimdi Türkiye yine bütün uluslararası toplantılarda neyi söylüyor? Sıfır atık projesi. Türkiye'nin e, dünya literatürüne kattığı sembol projesi sıfır atık projesi. İşte e, Cumhurbaşkanının eşi çıkıyor her yerde sıfır atığı at açıklıyor falan filan. Peki gerçekten neyi görüyoruz? Türkiye dünyanın çöplüğü olmuştur. Yani sıfır atık projesinde şu an Mersin'deki ormanlardan, İstanbul'dan, Adana'dan çöpler çıkıyor. Şimdi bu e, yönelimi yani eyleme geçme yönelimini desteklemek için neler yapmamız lazım? Bir kere e, istatistikleri yani gözle görülen gerçekleri net olarak ortaya koymamız gerekiyor ama bu tabii si tam olarak bir siyasi yapının yap e, yap yapınca tatmin olacağı bir şey değil. Evet gerçekleri ortaya koyduktan sonra neler yapılması gerektiğini de söylemek gerekiyor. En azından neler yapılması gerektiği konusunda bir alternatif olmak gerekiyor. E, burada da karşımıza aslında işte iklim krizinden alır gelirsek konuyu, fosil yakıtlar konusu geliyor. Yani bizim fosil yakıt Türkiye sağlıklı bir gezegen için ilk ne yapsın ne çevirirsek mesela soruyor. Bunun yanıtı şu. İlk yapması gereken şey Türkiye'nin fosil yakıtları yerin altında bırakması ve kömürlü enerji santrallerinden yani termik santrallerden vazgeçmesi. E, bu bu e, Gerçekten Türkiye'nin sağlıklı bir gezegen için yapması gereken bir şey ki sadece karbon emisyonlarından değil hava kirliliğinden ve sağlık harcamalarından bir sürü şeyden dev vurarak bunu söyleyebiliriz. Her şeyi olumlu etkileyebilecek bir şey. Türkiye'nin havası çok kirli, Türkiye'nin emisyonları çok fazla, Türkiye'nin kanserle alakalı sağlık harcamaları çok fazla ve bunların hepsinin temelinde de aslında fosil yakıtlar geliyor. Çünkü Türkiye bütün ekonomisini bütün enerji piyasasını fosile dayandırmış durumda. Ve Türkiye'nin bundan vazgeçmesi demek aslında bu birinci sorun Yani e, sağlıklı bir gezegen için yapılacak eylemlerin en tepesine yazılması gereken şey. Bunu yaptıktan sonra zaten diğerleri e, çok e, ufak düzenlemelerle bile aslında bir yola konacak bir şey olabilir. E, bir politikalar bütünü olabilir. Diğer yandan da Türkiye aslında fosil yakıtları yerin altında bıraksın dediğimizde Kendisinin çıkarttığı fosil yakıt oldukça da az. Yani biraz petrol rezervleri var az miktarda. Onun dışında kömür çıkartıyor. Doğalgaz üretim neredeyse yok denecek durumda. Yani dışarıdan alıyor aslında. Bunları yerin altında bırakması demek, almaması demek. Bunun ekonomiyle ilişkisi üzerine biraz konuşalım mı? Yani söylediğin şey çok doğru Rauf. Türkiye tamamen fosil yakıtlar konusunda dışa bağımlı bir durumda. İşte Doğalgazını çeşitli ülkelerden alıyor. Türkiye'nin kendi kömürü de aslında termik santrallerde enerji üretecek kalitede değil. Yani o e, daha sıvı neredeyse Türkiye'de Türkiye'den çıkan kömürler. Işte o, o yüzden de Afrika'dan gemilerle kömür geliyor. Termik santrallerde yakılması için falan böyle bir durum var. Bunun aslında ekonomiye olan e, etkisi de özellikle içinden geçtiğimiz bu ekonomik buhrandır katlanarak artıyor. Yani biz niye şimdi bugün markete gittiğimizde işte domatesin, salatalığını, yani patatesin, Hadi biraz daha e, lüks şeye gidelim, i̇şte çileğin, erin fiyatlarının bu kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü zaten e, Türkiye bütün enerjisini, bütün e, enerji anlamında e, yatırımını fosil yakıtlara yaptığı için... Fosil yakıtların ekonomik krizle birlikte e, maliyetinin artması her şeydeki maliyeti arttırıyor. Ve Türkiye'nin enerji maliyetinin artması demek bizim e, eve aldığımız herhangi bir şeyin de maliyetinin artması demek. E, bunu dışarıdan aldığınızda bunu zaten dövizle yapıyorsunuz falan. Böyle bir e, kısır döngü içerisinde Türkiye. Yani bizim burada e, işte Yeşiller, Yeşiller Partisi olarak işte yenilebilir enerji, temiz enerji, sürdürülebilir enerji. Dediğimiz zaman aslında sadece e, kömürün yanmasıyla havaya karışan emisyonlardan bahsetmiyoruz biz. Biz aslında eve giren marketteki, marketten alıp eve gelen getirdiğimiz ürünün de ucuzlamasından bahsediyoruz. E, işte, sağlık harcamalarının da düşmesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin dışa bağımlılığının azalmasından da bahsediyoruz. Şimdi dillerden düş... ...bir hükümet şeyi var. İşte yerli ve milli olmak. Yani yerli ve milli olmak... Aslında yerli bir enerji kadar aslında yerli ve milli bir şey yok. En yerli ve milli enerji... Yerli bir enerji bir taraftan ama... ...işte ne yapılıyor? İşte nükleer santrali yapılmak isteniyor. Rusya'ya veriliyor. Başka bir nükleer santral Japonya'ya vermek isteniyor. O tamamen bir dışa bağımlılık. E doğalgaz zaten öyle. Kömür zaten öyle. İnsanlar da bir şekilde belli efsanelere inanıyorlar. Yani şu demin bana sorduğun soruyu mesela sokaktaki insanlara bir dinletsek onlar büyük ihtimalle bir bölümün içinden şöyle geçecek. ya Zaten 2023'te Lozan'ın gizli maddeleri ortadan kalkacağı için biz kendi petrolümüzü, doğalgazımızı çıkartacağız. O zaman dışa bağımlı olmayacağız diyeceklerdir. Ama gerçeklerin tabii böyle olmadığını biliyoruz. Yani... E, ekonomiyi düzeltmek için de aslında Türkiye'nin sağlıklı bir geleceğe geçmesi lazım. Yeşil politikalarınız bence yani bana en e, güzel gelen noktası o zaten. Sadece asla tek bir konuyla kal değil. Bir şey oluyorsunuz. Tabii şey Lozan'ın maddeleri arasında kendi rüzgarımızı kendimizin kullanması da var gizli maddelerin arasında. Ceryan yapacak i̇şte İki sınır kapısını açacağız evet. doğudan ve batıdan ama ülkeye ceryan yapacak. <gülüyor> Ceryanda kalmayalım deyip araya girebilir miyim ben o zaman? <gülüyor> E, Koray durum tespitini yaptın, fotoğrafı da çektin ve neler yapılması gerektiğine de baktık. E, bir yandan da şöyle bir şey sorsam, e, bu alanda yani doğa ile ilişkimizi düzenleyen yeşil politikalara, yeşil enerjiye geçişi destekleyen e, farkındalık da arttıran olabilir. Ama bu alanda sence yapılmış en iyi örnekler neler? Yani yerel de olabilir bu, e, ulusal da olabilir, uluslararası ölçekte de olabilir. Ama iyi örneklerden biraz bahsetsek ve belki de oradan nasıl yön bulabileceğimizden konuşsak ne dersin? Hem sürdürülebilir hem de kapsayıcı örnekler var mı aklında? E, tabii yani şunları söyleyeyim. Bir rüzgar var yani bu e, Stockholm 50. senesi oldu Yani 1972'den beri bu konularda aslında esen bir rüzgar var. Ve bu rüzgar bizi... E, Kamuda da, sivil toplumda da, özel sektörde de bir yere getiriyor. İster istemez bir yere getiriyor. Mesela bu yeşil mutabakat konusu, yeşil yeni düzen ve sınırda karbon vergisi konuları gündeme geldiğinde doğal olarak özel sektör hayatta kalma güdüsüyle bu konulara eğildi. Ve şu anda biz e, neredeyse 15 günde bir Türkiye'deki her sanayi bölgesinin, organize sanayi bölgesinin yeşil mutabakat konusunda, sınırda karbon vergisi konusunda toplantılar yaptığını görüyoruz. Ya da... E, Sektörel gazetelerin daha böyle iş insanlarının okuduğu gazetelerin iş insanlarının da oradan çalıştığı bankaların yani işte bizim gidip bireysel olarak para yatırıp para çekemeyeceğimiz bankaların tamamen bu konulara eğildiğini görüyoruz. Yani bir dönüşüm o noktada var aslında bu kısa. yani özel sektör hayatta kalma güdüsüyle para kazanmasının devam etme isteğiyle ki ben bunu böyle eleştirel söylemiyorum gayet doğal bir şey bu ee, ben de patron olsam ben de bunu yapardım ee, bu şekilde ilerlemeye çalışıyor. Yerel, kamuya döndüğümüzde yerel yönetimler de aslında bu rüzgardan payını almış durumda ve bir şekilde e, toprağın önemini anlayan yerel yönetimler artıyor. Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne baktığımızda İzmir Büyükşehir Belediyesi bir şekilde e, şehir, şehri, şehrin kırsalından doyurmaya çalışan, şehrin kırsalından beslemeye çalışan projeler yapıyor. İşte kent, kent ve tarımı birleştirmeye yönelik projeler yapıyor. Keza İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunun İstanbul'a yetmeyeceğini, bilerek ve bunu söyleyerek e, bu tarz projeler yapıyor ve artık neredeyse iklim değişikliği eylem planı olmayan e, işte adaptasyon iklim değişikliği adaptasyon planı olmayan yerel yönetim kalmamış durumda yani işi ciddi alıp bir şekilde ilerliyorlar tabi burada şunu da notun düşmek lazım e, Türkiye'de ne yazık ki eylem planı yapmak e, işi bitirmiş sayı eşitlenmiş durumda. Aslında işi nasıl başlanacağını anlatan bir plan bu. O yüzden yerel yönetimlerinde biraz belki ilerlemesi gerekiyor bu noktada. Fakat e, Türkiye'de bir taraftan yine ya, kamunun, e, özel sektörün veya işte, sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla bir dönüşüm var. E, yani hep, şu an hani tek tek saydım bir de genel olarak hepsinin birlikte neler yaptığını sayma isterim. E, burada bir işte, yenilenebilir enerjiye yönelik bir e, çaba var. Buna yönelik bir girişim var. bunu Bunlar artıyor. Onun haricinde ormansızlaşmaya yönelik bazı projeler var. Bunlar ilerliyor bir şekilde. Yani bu dönüşüm, evet bir merkezi hükümet desteği almadan ya da merkezi hükümetin yönlendirmesi olmadan, ana politikalarına girmeden de olsa devam ediyor. Uluslararası çapta da yani Paris İklim Anlaşması yeterlidir, yetersizdir fakat bir elimize şey sunuyor. Elimizde bir rota, bize bir rota sunuyor Paris İklim anlaşması. Paris İklim Anlaşması'nın işte Kyoto'dan farkları falan hani onlar belki çok tekniktir ya da bu, zaten bu programda da birkaç defa daha önce konuşulmuştur. Onlara girmeyeceğim ama e, ülkelerin bu niyet beyanlarını e, güncellemeleri ve işte küresel ısınmayı bir buçuk derecede tutmaya çalışmaları bir şekilde e, bize aslında bir e, çerçeve sunuyor ve bu noktada Türkiye evet ilk sorunda ya da verdiğim yanıt gibi çok fazla şey değil bir Bütüncül yapıyla ilerlemiyor fakat küçük küçük yerel yönetimlerden özel sektörden herkesin kendini kurtarması ama genel olarak bunların genele yayılmasıyla alakalı olarak da bir e, ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Özel sektörden ve yerel yönetimlerden bahsetmişken. Bir soru ve başlık olarak açmak istiyorum. Sadece takip ediyorsunuzdur mutlaka. Ama e, girişimcilik ekosisteminde de özellikle sosyal girişimler arasında bu alana dair pek çok yeni çözüm sunan, yeni teknolojilerle ihtiyacı birleştiren dinamik bir süreç var diye hissediyorum. Bunlardan en çok bilineni fazla gıda, mesela e, gıda e, israfının karbon e, izini de Takip eden ve bunu azaltmaya çalışan ama böyle bir de genç dinamik var bir tarafta. Hem girişimci hem duyarlı sosyal ve çevresel olarak bir yenilik ve düzeltme getirmek isteyen bu alanda da başka iyi örnekler var mı bildiğin? Tabii yani dediğin orada çok doğru çünkü şöyle bir durum var artık bir e, girişimci özellikle bir genç girişimci etrafına baktığında zaten ...mutlaka bir e, sürdürülebilirlik kavramına dokunmak istiyor. Mutlaka işte bir yeşil kavramına dokunmak istiyor. Samimidir değildir, onu tartışmıyorum şu anda ama... ...bunun bir gerçeklik olarak orada durduğu belli ortada. Yani bugün biz herhangi bir AVM'ye gittiğimizde... ...gözü kapalı bir dükkana girdiğimizde... ...orada bir yerde mutlaka e, bir sürdürülebilirlik noktası oluyor. E, özel olarak bir girişimcilikle alakalı çok fazla bildiğim e, bir... ...yani şu iyi bir örnektir diyebileceğim bir şey yok açıkçası. Onu söyleyeyim yani e, ama... Genel olarak bu tarz bunun da bir rüzgar olduğu ve bu rüzgarı arkasına alanların daha ilerlediğini düşünüyorum. Yani önüme gelen örneklerde bunları görüyorum. O açıdan bir yani hak verdiğim bir nokta bu. Fakat dediğim gibi yani bunlar bir süre sonra ne kadar kalacak, ne kadarı gidecek, ne kadarı gerçekten başarıya ulaşacak bu önemli önemli bir soru. Fakat yine ben şeyin altını çizeyim topu sana atmadan ya da rafa atmadan şu önemli bana kalırsa. Artık bu kavramlar olmadan veya gezegenin geleceği, gezegenin e, iyiliği, gezegenin sağlığı düşünülmeden herhangi bir yapılan işin başarıya ulaşma şansı yok. Zaten gençler de genç girişimciler de bunun farkında ve buna yönelik olarak hareket ediyorlar. E, şimdi tabii sadece gençlerde değil, e, bir takım şeyde toplumsal hayatın içinde önüne çıkan topluluklar var. İşte e, örneğin engelli e, meselesi. Aynı zamanda işte elektrikli araç kullanma meselesi de. Çünkü herkesten daha erken elektrikli araç kullanan insanlar haline gelmiş durumdaydı engelliler. E, hatta öncü bir takım denemeler işte elektrik dolum istasyonları basit yerel küçük de olsa üzerinde denenebildi. İşte oradan bisikletlilere geçebiliriz. Oradan e, yine gençlerin de içinde bulunduğu başka topluluklara geçebiliriz. Şimdi bu, bu grupların e, enerji e, meselesiyle veya iklim dönüşümünde e, yer kaplayan enerji dön dönüşümü meselesinde e, söyledikleri sözleri çok fazla duymuyoruz aslında. Duymak için ne yapmamız lazım? Fazla mı dolaylı bir soru oldu? Yok fazla dolaylı değil aslında. Ee, ya yani ben ya da belki ben yanlış anladım. Şuradır dolaylı zamanı içinden geçememişimdir ama şöyle cevap vereyim. Ee, yani hem iklim kriziyle bu grupların kırılgan gruplar diyebiliriz veya toplumsal gruplar diyebiliriz Karşılaşması Hem işte enerji konusunda, enerji yoksunluğu konusunda. Şimdi Türkiye'de bir anda enerji fiyatları çok artınca bu bütün saydığım ve daha fazla da sayabileceğimiz işte yaşlılar, kadınlar, çocuklar, gençler belki Türk daha işte kırsalda yaşayan insanlar olarak bakabileceğimiz herkesin bir enerji yoksunluğu oldu. Yani bir anda biz kışın İnsanların sadece ve sadece ısınma parasını konuştu. Yani doğal verdikleri parayı konuşmaya başladığını gördük. İnsanlar ısınmaktan kısmaya başladılar. İnsanlar mutfaklarından kısmaya başladılar. İnsanlar başka yerlerden kısmaya başladılar. İşte bu Ukrayna Rusya arasındaki, Ukrayna'nın işgali gıda fiyatlarını bir taraftan başka bir yerden arttırdı. E şimdi iklim krizi zaten Türkiye'ye 2-3 senedir, bir kuraklık olarak vuruyor. Hepsini birleştirdiğimizde zaten e, senin söylediğin bu gruplara ve benim eklediğim grupların hepsinin iklim değişikliğinden bir yerden e, yara aldığını görüyoruz. Yani sokakta veya bizim aramızda veya başka yerden bu konuların konu akademik olarak konuşuldu, politik olarak konuşuldu veya gündelik olarak konuşuldu yerlerde. Herkes şunu söylemiyor tabii ki karbon emisyonlarını azaltmalıyız bu iş böyle gitmez falan. Ya yani Bunu söylemiyor insanlar ama mesela kuraklık olduğunu ve bunun gıda fiyatlarını arttıracağını söylüyorlar. Öyle olunca mutfak masrafının artması e, işte yalnız yaşayan bir kişinin kadın veya erkek veya bir aile e, iyi geçindirmeye çalışan anne veya babanın e, bir şekilde e, iklim kriziyle aslında bir bağ kurmasına sebep oluyor. Doğrudan belki bunun iklim krizi olduğunu Hemen görmüyor bu insanlar fakat bu arada bir bağ olduğunu ve bu bağdan dolayı zaten bir şeyler yapılması gerektiğini yavaş yavaş hissediyorlar. Yani insanlar ucuz gıda istediklerinde, insanlar temiz sağlıklı gıda istediklerinde, insanlar ucuz enerji istediklerinde e, bunun mutlaka ekim krizine karşı atılması gereken adımlarla olması gerektiğini onlara söylememiz gerekiyor. Yani engellerin mesela bu elektrikli araç meselesi. Şimdi elektrikli elektrik fiyatı arttıkça elektrik fiyatı karşılanamaz boyuta geldikçe engellerin aslında e, toplumdaki görünürlüklerin daha da azalacağını göreceğiz biz. E, çünkü giderek zaten her şeyin fiyatı artıyor. İnsanların enerji harcadıkları pay düşüyor ama enerjinin de fiyatı artıyor. O zaman evet sokağa çıkmaktansa evde kalayım çok daha ekonomik olarak rasyonel olabilir engeller için ya da e, işte kiraların artması mesela daha çatı katlarının ucuzlaması işte yaşlıların daha e, ekonomik olarak daha alt seviyede olan insanların daha ucuz evlere yani yerin altına kot olarak veya en tepelere de, en tepelerde yaşaması gerek gere, yaşamasını gerektiriyor. Bu da işte sellerde doğrudan onların Selle e, yüz yüze kalmasına sebep oluyor ya da sıcak dalgalarında onların sıcak dalgalarıyla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. Yani kırılgan gruplar iklim krizine karşı aslında bakılırsa çok açıklar ve buna karşı da çok e, adaptasyona yönelik önlemler almamız gerekiyor. Hem yerel yönetimlerin hem merkezi yönetimlerin buna yönelik e, önlemler alması gerekiyor. Bunun haricinde kırsalın durumu da ayrı bir durum yani orada kuraklık var hani şehirde belki sel sıkıntı yaratıyor ama kırsalla kuraklık problem yaratıyor veya büyük enerji projeleri işte barajlar, barajların köyleri boşaltması veya küçük HES'lerin oradaki Karadeniz'deki köy yaşamını bitirmesi gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Evet ve yani kırsalın bütünlüğü de ortadan kalkıyor. Yani bugün bundan 20 yıl önce hayal ettiğimiz türden veya gördüğümüz türden bir kırsal yok artık hem büyüklük açısından hacim açısından hem üretim kapasitesi açısından hem ekonomik girdiler ve işte şeylere ülkelere verdiği en azından Türkiye için verdiği ekonomik katma değer açısından bu konu çok su kaldırır kırsal meselesi ama programın son beş dakikasına girdik toparlamamız gerekecek herhalde damla senin burada söylemek istediğin bir şey var mı buradan devam edelim mi? Evet var aslında bakarsak şöyle bir şey soracaktım şimdi bu kırılgan gruplara baktığımız zaman bir kısmının kendi politik hatları nedeniyle çok hızlı talepler üretebildiğini de görüyoruz bir kısmının talepleri ise özellikle henüz toparlanmış halde değil Örneğin artı 65 çok önemli bir kırılgan grup. Evet ama artı 65 henüz böyle bir iklimle ilgili talepler listesini tam olarak belirlemiş değil. Ya da biraz önce Koray senin söylediğin gibi başka türlü ifade ediyorlar. Henüz daha ana iletişime eklemlenmiş değiller. Ama bir kısmıysa çok hızlı olarak taleplerini ürettiler ve bir süredir de iklim hareketiyle birlikte yürüyorlar. Örneğin kadın hareketine baktığımız zaman kadınlar iklim krizinden hem nasıl etkilendiklerini hem de bu kriz içerisinde kendi kırılganlıklarına yönelik taleplerini nasıl yükselteceklerini daha hızlı fark ettiler gibi. Hangi grupların talepleri çok daha belirgin ve duyulur şu anda ve ne tür talepler duyuyorsunuz diye du sormak isterim. Tabii ilk akla gelen, hani zaten kadınları sen söylediğin için orayı onu çıkartıyorum, gençler. Yani e, özellikle Greta'nın başlattığı e, bu iklim grevi Türkiye'de de karşılık buldu, bütün dünyada da karşılık buldu. Gençlerin iklim talepleri çok e, net bir şekilde duyuluyor ve gençlerin iklim talepleri aslında biraz da iklim hareketine yön vermeye başladı Özel, yine Greta özledin Greta da simgeleşen bir şekilde çünkü tamamen yani gezegenin geleceği insanlığın geleceği ve gençler e, bir yan yana konduğunda çok birbirine yakışan üç tane figür oldu e, bu noktada gençlerin talepleri çok e, net bir şekilde duyuluyor istedikleri de aslında insanlığın e, karar vericilerin hemen harekete geçmesi ve gençliğin geleceğini çalmamaları çok Basit, çok net ama çok ağır talepleri var gençlerin. Biraz daha teknik ifade edersek, işte karbon sıfır geçilmesini istiyor. istiyorlar. Gençler dünyadaki ülkelerden ve bir şekilde de bu iklim krizinin sonlandırılmasını istiyor Yani iklim krizine karşı harekete geçmeyeni ve insanlığında öfkeli olmasını istiyorlar. Kadınlar kısmı zaten sen söyledin. Ee, onun haricinde çeşitli kırsal gruplar da tabii ki, Türk, özellikle Türkiye'de e, sorun temalı çıkan, belli hareketler var ve o sonun temalı çıkan hareketlerde kendi seslerini iyi duyuruyorlar. İşte Kaz Dağları bunun bir örneğiydi. E, Muğla'daki e, Akbelen Ormanı bunun bir örneği. Bu örnekler tabii çoğaltılabilir. Evet. Evet. E, dediğim gibi bu konu daha çok, çok su kaldırır ama programımız 25 dakika ve bitirmek zorundayız. Bugün Koray Doğan Urbarlı bizimle birlikteydi. Yeşiller Partisi ee, eş sözcüsü işte o kısmını araya sıkıştırayım mı dedim kurulamayan ya da kurulduğu e, bir alındı belgesiyle onaylanamayan Yeşiller Partisi diye onu da Paraya sıkıştırmış olayım ki gündemden kaçmasın. İstişarelerimiz devam edecek. Ee, bu süreci <gülüyor> kendimize e, çerçeve belirledik. Ve özellikle eylem 10 yılı olarak belirlenen Decade of Action içerisinde e, biraz da uluslararası gündeme eklemlenerek bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki ay boyunca. Diyeyim ve yavaş yavaş bu programdan e, affımızı isteyelim haftaya görüşmek üzere diyene kadar ne dersin Ruh? Derken evet hafif bir bağlantı sorunu yaşıyoruz. Dinleyicilerimize hatırlatalım. E, hala pandemi koşullarında ve evlerden kayıt yapıyoruz. Bu nedenle bu türden küçük aksaklıklarımız olabiliyor. Sürçeli lisan ettiysek affola diyelim ve haftaya görüşmek üzere hoşçakalın diyelim. Koray çok teşekkürler tekrar. E, Rauf, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.